Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhabalar. Ben Kenan Doğan ve saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla yine karşınızdayız 15 günde bir çarşamba günleri. Kentin Gizli Öyküleri programında sizlerle bir araya geliyoruz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini bizzat öykülerin kahramanlarından, kendi ağızlarından dinliyoruz. Ve bu kahramanlarımız her zaman söylediğimiz gibi yaşamın içinden, Gerçek kişiler. Belki çoğunun adını bilmiyoruz. İlk defa tanışıyoruz kendileriyle ama öyküleriyle ilham veren yaşam öyküleri. Bugün de yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Sevgili Cem Soydaş. Cem Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Kenan Bey. Ee, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk olmayı kabul ettiniz. Hayat öykünüzü, yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiniz. Bizleri çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür ederiz bunun için öncelikle size. Ben böyle güzel bir beraber kanalına misafir için ayrıca çok ve ikimize de çok teşekkür ediyorum Kenan Bey. Bizim için büyük mutluluk. Peki sormak istiyorum. James Soydaş kimdir? Nerede doğmuştur? Nasıl başlamıştır bu öykü? James ee, Soydaş e, asıl Bayburt'tudur. E, fakir bir ailenin çocuğu olup. Bayburt'tan e, 45-50 sene önce Sivriye'ye göçen e, 79 doğumlu bir kişidir. Keşidir. Ee, anne babanız Bayburt'ta doğmuş, büyümüşler. Sonra evet bir yaşam onları sürüklemiş ve İstanbul'a Silivri'ye gelmişler. Siz Silivri'de doğdunuz evet. anladığım kadarıyla 79 evet. senesinde. Evet. Peki doğduğunuzda Silivri, o yıllarda nasıl bir yerdi, nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Ya çok iyi bir çocukluk geçirdim, e, söylenemez. Çünkü çok ağır zor şartlarda büyüdük, fakir bir ortamda büyüdük. İlkokulu çok zor şartlarda geçirdik. Yani bilir misiniz bilmiyorum. Ee, o zaman beslenmelerimiz vardı. Evet. Haftanın beş günü e, sepetimize, beslenme sepetimizde zeytin, peynir. Zeytin, peynir. Ee, okulumuzun e, kırmızı kalemler vardı. Kırmızı kalem alacak durumumuz yoktu. Böyle zor bir şartlarda e, geçirdik. Yani çok iyi bir çocukluk geçirdik sayalımız. İlkokulumuzu bitirdikten sonra Beni direkt sanayiye verdin otokaportacı olarak. Şimdi oraya geleceğiz Otoportacı. ama şeyi sormak istiyorum. Anne babanız ne iş yapardı? ev ee, evanımıydı. Ee, babam inşaat sıvacısıydı. Ee, dört çocuktuk. iki ablamla bir erkek kardeşim var. Ben üç, üç numaraydım. Bayburt'tan İstanbul'a, Silivri'ye göçmüş. Ee, yaşam şartları nedeniyle iş olanakları bulamadığı için göçmüş. Ve geldikten sonra da Dört çocukla beraber inşaatlarda Sıvacı olarak, Sıvacı ustası olarak çalışan bir babanın, ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, en büyük çocuk olarak ve bildiğim kadarıyla İstanbul'da, Silivri'de e, hayatı sürdürüyordunuz. Ve peki siz doğduğunuz yıllarda, yani çocukluğunuzda hatırladığınız o yıllarda Silivri nasıl bir yerdi? Ee, Kenan Bey, Silivri çok güzel kendi aile bir kasabaydı. Herkes birbirine sıcak ortam, samimiyetli. Böyle güzel bir ortamımız var. Yani akşamları e, saat 9-10 gibi akşamlar dışarıda oynasak bile herkes birbirini tanır, Bir ahmet olmadan <gülüyor> çocuklarını dışarı salabilirlerdi. Herkesin birbirini tanıdığı mahalle ortamı güvendiği bir Silivri o yıllarda. Evet. Peki okulda ilkokulu bitirdim sonrasında devam edemedim dediniz. Okulda başarılı bir öğrenci değil miydiniz? Sevmediniz mi okulu? Ne oldu? Yok. E, Kenan Bey, okulu seviyordum. Okumayı çok seviyordum ama Dediğim gibi imkan şartlarımız çok zor olduğu için, aile şartları zor olduğu için, bir de erkek olduğumuz için beni ilkokulu bitirir bitirmez hemen sanayi ortamına verip e, sanat öğrenmem için işe verdi babam. 12 evet. yaşında ilkokulu bitirdikten sonra bir otop, kaportacı ustasını yanına verip askeri eklene kadar bu ustanın yanında devamlı çalıştım. Kaportacı ustasının yanında çırak olarak girdiniz 12 yaşında ilkokuldan sonra ki okusanız belki devam edebilecektiniz. Ee, evet. Nasıl bir duyguydu O yıllarda çırak olmak, e, ilkokuldan sonra hemen iş hayatına atılmak e, nasıldı? Birazcık bize bunu tanımlar mısınız? Tabii ki. Ya Kenan Bey, ben şimdi ilkokuldan çıktıktan sonra işe başladığım zaman zaten e, saatte fak tefek bir çocuktum. Beni çok severdiler. E, kendi halimde. E, çalıştığım için, küçük de olduğum için o hayatın verdiği zor şartları kazandığım için beni halk olarak esnaf arkadaşlarımız çok severdi. Çocukluğumu zaten yaşadım diyemem. Neden yaşadım diyemem. Ee, üstümdeki çok gücü bir var, yük vardı. Sabah 7'de gidip akşam 8'lere 9'lere kadar çalışıyordum. Hayatım böyle gitti. Aldığım haftalığı hiçbir zaman dokunmuyordum. Onun yeri vardı çünkü. Onun yeri e, James Soydaş'ın evi. Haftalığıydı. Haftalı pazarıydı. Annesi onunla pazara gidecekti. Hiçbir zaman pazar e, haftalıma dokunamazdım. Ayrı günlerde, pazar günleri dinlenmiş, istirahatında olduğu günlerde e, oto yıkamada araba yıkardım. Oradan kazandığım paralarla da harçlık yapardım. Zaten e, paramız da yoktu. E, çalıştığım günlerde beni çok severdi böyle gelen müşteriler böyle e, gözlerden bağış iş verirlerdi. Bu evet. bağış de günlük hayatını geçinmeler çalışıyordum. Haftalıkları ailenize yardım olması için, ailenizin geçinebilmesi için annenize babanıza veriyordunuz. Ee, evet. ailenin ihtiyaçları gideriliyordu. Ee, siz haftanın altı günü çalışıyordunuz çırak olarak kaportacı ustasının yanında. 7 günde gidip araba yıkayıp oradan kazandığınız parayla ve aldığınız bahşişlerle aslında hafta içinde aldığınız bahşişlerle de kendi harçlığınızı çıkartıyordunuz. Şimdi buraya kadar anlatınca böyle e, dram bir öykü gibi dinleyicilerimize gelmiş olabilir. Bilen bilir kentin gizli öyküleri programında biz böyle uzun uzun dramlar, agitasyonlar yapmıyoruz ve anlatmıyoruz. Bu öykünün sonunda bakalım nereye varacak? Sonunda ne olmuş? Bugün Cem Bey ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Birazcık onlardan bahsedeceğiz az sonra ama gördüğünüz gibi hayatın gerçeği ve bu ülkede ne yazık ki birçok insan hala günümüzde çok daha zor şartlarını yaşayanlar var e, bu hayatın gerçeğiyle acı gerçeğiyle de yüzleşen çocuklar var onlardan bir tanesi de James Soydaş e, onun çocukluğu da öyle zor bir çocukluktu peki kaportacı ustasının yanında çıraklık askere gidene kadar devam etti anladığım kadarıyla siz evet. e, sevilen bir çıraktınız, haçlık e, bahşiş alıyordunuz, onları haçlık yapıyordunuz. E, yani zor geliyor muydu çıraklık yapmak yoksa mesleği öğrendiniz ve sevmeye başladınız mı? Ya ilk zamanlar zor geliyordu. Yani düşünseniz 12-13 yaşındaki bir çocuğun sabah erken kalkıp o kardı kışta, arkadaşlarının ev yaz okul tatilinde kışın evde yatarken siz, e, soğuk bir battaniyenin içinden kalkıp yırtık bir ayakkabıyla işe gidiyorsunuz. Ee, tabii ki zor geliyordu. Arkadaşlarınız eğlenirken bu ergenlik çağında çok zor oldu. Ergenlik çağına geçtiğiniz zaman. Arkadaşlarınız yal tatilinde çalışırken, arabalarıyla gezerken Cem Soydaş orada arabanın altında. Yağmur yağdığı zaman arabanın altında o damlaların ağzında gözünüze, ulaştığınızda düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani o fazla çok zor şartlar geçirdik. O dönem çok zor geçti. Aldığımız bahşişleri zaten doğru oruç gün harcayamıyordum. Akşamları olduğu zaman annemi arardım. O zamanlar cep telefonu yoktu, evde şey, dükkan telefonu. Anneciğim bir isteğin var mı? Annem de o, o an evin bir eksiği varsa ağzınıza şişlerle o evin ihtiyacını bir gün ya da üç gün silecek şekilde kullanıyordu Haptalımızdan hariç. Bu böyle devamlı sürekli gitti. Ondan sonra e, çok sevdim. Tekvando'yu çok sevdim. Hatırlarsınız Jan claude Van Damme'nin filmleriyle büyüdük biz. O zaman ettiler evet. televizyonlarla. Bir kuşak o filmlerle büyüdü. Evet, evet. Ee, bir abim dedik dedi ki ya Cem dedi e, Tekvamlı'ya gitmek ister misin? Bir polis arkadaş Tekvamlı kursu kurdu. Oraya yazdıralım mı? E, öğrenci de yok. Çok iyi olur dedim. İşte akşamları olduğu için müsait oldum. hafta üç gün 7-9 arası gitmiştik. gün Tabi bu Cem Soylu da zaman e, çocukluğun yaşamada oyuncağı olmadığı için bu Tekvamlı Spor o kadar hoşuna gitti ki. Yani e, Tekvamlı'nın sporun sayesinde gezmeler, e, sosyalleşmeler, İnsanın arkadaşlarıyla olması Yeni bir arkadaşı olması benim Soydaşı çok mutlu etti Yani yeni sanki doğmuş gibi Yeni bir hayatı oldu yeni bir arkadaşları oldu Sevilen bu sporun verdiği bir cesaret oldu Akşamları sanayide çalışıp Akşamdan sonra spora yapan e, Çoğu öğrencilerden bir tanesiydim yani Sizinle de tepki diyebilirim Evet e, çocukluğunu yaşayamamış bir James e, Soydaş e, günün birinde tekvando ile tanıştığında aslında o çocukluğunda oynayamadığı oyunları belki de orada telafi etti e, kendisine eğlenceli bir spor olarak karşıta çıktı tekvando ve tekvandoya o tutkuyla sarıldı bir yandan e, ama sanayide çalışmaya devam etti e, Tabii, evet. bir yandan da tekvando sporunu akşamları kursa giderek öğrenmeye çalışarak devam ettirdi ee, arada askere gitti geldi. Evlendi. Evet. evet. Sonra ne yaptı? Evet, yani ondan sonra tekvando evet. sporunu iyice geliştirdim. Çünkü hiçbir oyuncağım olmadı için sosyal bir hayatım olmadı. Çünkü enerjim enerjimi tekvandoya verdim. Evet. Yani, yani o zamanlar şunu söyleyeyim bir arkadaşım bile yoktu dürüstçe. Çünkü iş ortamı olduğu için hep görüştüğüm insanlar eee yaşım babamın yaşındakiler, abi dedikleri insanların arabalarını yaptı. Hiç kendi yaşlarında da arkadaşlarım olmadı. Çok tek sağladım. Ondan sonra 17 yaşında iddikten başladığında e, askere gittim geldim. Askerde biraz daha geliştirdim. Kendi kendini eğittim. Askerden geldikten sonra 2002 yılında falan e, dükkan açtım. Otokaporta dükkan açtım. Artık e, evlenme çağım gelmişti. Para kazanma zamanım gelmişti. Yıllardan çıraklık yaptığım e, mesleğimin kendime ait bir dükkan olmasını istedim. Artık yani bileceğim otokaporta olmasını gerektiğini düşündüm. Ve o dükkanı açtınız. Evet dükkanı da evet açtım. Dükkanı da şöyle açtım. Ee, kulakları çınlasın. Bir abim bana borç para vermişti dükkan açarken. Ee, Cemil dükkana aç. Sonra yavaş yavaş ödersin borcunu bana. Evet dükkanı da abimin sayesinde açtım. Allah razı olsun. Ne güzel. Ee, buradan kulakları çınlasın diyorum. Ee, ondan sonra dükkanla devam ederken çalışırken hayatım yine akşam saatleri antrenmanları git gelmeler başladı. Yine daha çok sıkılaştım ama başladım. Ondan sonra antrenörlüğün e, olmak için, antrenol insanlara daha çok faydalı olmak istedim çocuklara. Ben e, karar verdim. Sonra bir kulüp kurduk. Sıla ve kulüp kurduk. Bir iki öğrenciyle başladım. Bir öğrenciyle başladım. Hiç ücret almadan haftanın üç günü enerjiyi çocuklara harcadım. Peki şimdi buranın altını birazcık daha çizmek istiyorum ama siz bir yandan askerden döndünüz artık evlendiniz kendinize yeni bir hayat kurdunuz ve o çıraklık, kalfalık dönemi bitti artık kaporta ustası oldunuz bir yandan dükkanınızı ayakta tutmak için gündüzleri var gücünüzle çalışırken bir yandan da akşamları tekvandoyu hiç bırakmadınız ve en sonunda dediniz ki ben daha fazla kişiye fayda olayım daha fazla gence çocuğa faydam olsun ve antrenör olayım dediniz etrafınızda arkadaşlarınızı toplayarak bir spor kulübü kurdunuz doğru mu? evet evet doğrudur e, spor kulübü kurarken derdiniz neydi neden böyle bir kulüpleşme bir kulüp kurma yeniden bir kulüp kurmak istediniz ya, spor e, kurmanın sebebi gibi, söylediğim gibi çok fakir büyüdüğüm için e, şu anki şartlarda da e, özel kulüpler ya da spor kulüpleri aidat alıyorlar yani çocuklardan bugün 100 lira %50 lira aidat alıyorlar evet. yani 100 lira ama bu fakir çocuklar sporla tanışamıyorlar yani hala çağımızda evine ekmek götüremeyen yeri geldiği zaman, fikralsız dükkan kapatan arkadaşlarımız var. Ve bu arkadaşlar nasıl çocuğunu ayda 100 lira ya da 150 lira verip sporla tanıştıracak? Ben de böyle bir e, kendi çocukluğuma da indiğim için böyle bir başlangıç yapalım derim. Filibe e, Teğvan'ın spor kulübü kurar, ücretsiz tekvando antrenmanlara başladık. Haftada üç gün. Nerede yapıyordunuz antrenmanları? Yaptık, kapalı spor salonunda. Nerede yapıyordunuz? Bir daha altını çizelim de devletin e, spor bakanlığına ait spor kulübünün e, statında başladık. Biz sporcuyla başladık orada. 1-2-3-5 derken e, bir baktık ki e, 120 tane öğrenciyle aynı anda antrenman yapma başladık. Tabii bunların gidenler gelenler falan derken biz e, 10 yıl boyunca 1100 tane lisanslı sporcu kaybettik. Sibir Tekvanda Kulübü'ne ücretsiz olarak 1100 tane. Hiçbir para almadan para kazanmadan hiçbir para almadan para kazanmadan sadece kendi öykünüzden yola çıkarak kendi yaşadığınız zorluklardan yola çıkarak maddi durum olmayan imkanları el vermeyen çocuklar da spor yapabilsin tekvando ile tanışabilsin diye gönüllü olarak aslında onlara antrenörlük yapmaya başladınız ve arkadaşlarınızla kurduğunuz spor kulübüne bu insanları tek kuruş para almadan Kaydettiniz onlara ücretsiz dersler verdiniz ve evet. yıllar içerisinde 10 senede bini aştı bu çocukların sayısı lisans çıkartan çocukların gençlerin sayısı ee, ama sadece gelip orada tekvando e, yapıp hobi olarak ilgilenmediler. Aralarından başarılı olanlar da çıktı bildiğim kadarıyla. Evet aralarından e, altı şampiyonları çıktı Türkiye şampiyonları çıktı ondan sonra daha çok e, en güzeli ne oldu biliyor musunuz Kenan Bey? Ne ben oldu? okuyamadım. İmkanım olmadı. Ama orada gariban çocukları okuyup Tekvamda'nın sayesinde spor akademisyenleri e, katılarak spor e, beden öğretmenleri oldular. Yani bu beni daha çok mutlu etti. Cem Sojdaş okuyamadı ama onun sayesinde elinden geldiği kadar tekvando spor yatan spor yapıp e, üniversite okuyan arkadaşlarımız oldu. Bunların içinden mimarlar çıkan oldu. Spor akademisi öğretmenleri oldu. Ve hala şu bu sene bile üç tane sporcumuz e, ...değişik illerde spor akademisine katıldım. Tabii bunlar da bizi bütün yorgunluğumuz alıyor... ...duydukca. günlü olarak yapıyorsunuz bu işi. Tekvando'yu evet. sevdirmeye çalışıyorsunuz ve... ...tekvando'yu sevdirdiğiniz gençler... milli takıma giriyorlar. milli takımda sporcularınız evet. var. Bunların içerisinde evet. Türkiye şampiyonu olan... ...bir sürü öğrenciniz var. Evet. Avrupa şampiyonu olanlar var. Onun ötesinde tekvandoyu o kadar seviyorlar ki bunu meslek olarak hayatlarının ileriki yıllarında devam ettirmek için meslek olarak seçenler oluyor. Beden eğitimi öğretmeni olanlar oluyor. Akademiyi, beden eğitimi, spor yüksekokulunu kazanan öğrencileriniz oluyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi James Soydaş'ın dışında herhalde en büyük mutluluğu o çocukları, o gençleri o halde görmek. Tekvandoyla öyle iç içe, sevgi dolu devam ettirdiklerini, o hayat sürdürdüklerini görmek olsa gerek. Peki e, bugün hala devam ediyorsunuz. Kaporta ustası olarak sanayide çalışmaya devam ediyorsunuz bir yandan. Hayatınızı yine oradan kazanıyorsunuz değil mi? Evet evet ben yine e, iki tane kızım var. Ellerinizden öper. Allah'a başlasın. Onlar da Ben hiç etmedim O her gün ayrı bir heyecanla mesela dükkanla çalışırken günüzleri arabaları çamurluklarına falan düzeltirken bugün akşam yedide çocuklarıma nasıl bir şeyler öğretebilirim, nasıl eğitebilirim diye her gün ayrı bir heyecan var. Bir günün yorgunluğu oluyor. Kenan Bey anlatamam. Ama o salondan içeri saat 19.00'da salondan içeri girdiğin zaman o bütün yorgunluk o çocukların gülüşü, o heyecanı geri boynuma sıralamıyor. Bütün yorgunluğumu alıyor. Ne güzel. Ne şanslısınız. Peki evet. James Soydaş'ın hedefi nedir? Ne yapmak ister? Bu hayatının geri kalan kısmında ne yapmaya çalışıyor? Ya bu ortamdan yani bu öğrencileri kurmadan önce aslında çok bir şeyim yoktur. Sadece amacım gariban çocukları, fakir çocukları alıp sporla tanıştırıp yani burada ücretsiz bir sporcuların olma, olmasının olduğunu yerledik. Ama artık bu saatten sonraki hedefim şu e, inşallah Allah da nasip ederse bundan sonra diyorum ki e, hedefim spor bakanı olup Türkiye'nin her illerinde bu sporu e, yaydınaş ücretsiz spor salonları, devletimiz spor salonu yapıp daha çok e, eleşebilmesinin amacım. Spor bakanı olmak istiyorsunuz. Yani evet. şu anda Silivri'deki spor kulübünde gönüllü olarak e, gençlere çocuklara kattıklarınızı ülkenin her yanındaki çocuklara ulaştırmak istiyorsunuz. Bunun için de spor bakanı olma hedefiniz var. Evet. Umarız bu hedefe ulaşırsınız. Umarız ülkemizde evet. daha fazla çocuğun sporla buluşmasına da katkı sağlarsınız. Biz de gönülden destekleriz bunu. Peki e, dönüp geriye baktığınızda hayatınızda e, tekvando sizin için ne anlam ifade ediyor desem ne söylersiniz? Ya, ya Kenan Bey bunu anlatamam. Yani bazen çocuklar e, başlayıp bırakamalar. Tekvando bir e, yaşam biçimi oldu benim için. Yani e, unutuyorsun. Çocuk bırakmış gelmişmiş. Hiç ummadığın yerde gidiyorsun. Geliyor boynuna sarılır. Cem hocam nasılsın diyor. Geçen gün kısa bir anımı Bir arkadaşlara evet. çay başlayıp çay içiyoruz. Çocuğun biri gözlerinden tanıdık. Yabancı ge gelmiyor. Ya diyor, ben seni nereden tanıyorum? Yani nasıl <gülüyor> şey yok? Hocam dedi, ben beni utandım kendimi tanıdım ama siz zamanında bana tekvamlı dersi verdiniz. Ben çok devam ettiremedim dedi ama siz bana e, tekvamlı dersi verince öyle bir anladı. O çocuğun göz gözü doldu, böyle benim gözüm olur O kadar hoşuma gittik ki Kenan Bey. Ne yani güzel. o anı yaşamak e, kullanması olmaz diyorum. E, çok mutlu oluyorum. Peki Hı? şu anda aslında Cem Bey'i biz stüdyomuzda ağırlamayı çok istemiştik ama kendisini stüdyoda ağırlayamıyoruz ve telefonla bağlandık kendisine. Çünkü kendisi şu an nerede? Ben e, Ankara'da geçiyorlar. Türkiye Tekmanlı o, Minikler Şampiyonası'ndayım. 10 tane öğrencimle katıldım. Maçlarımız dün başladı. Hafta sonu bitecek. Şu an oradayız. Yani e, inşallah Sibirya'ya e, Türkiye'mize daha güzel e, sporcular başarılı. E, bayrağımızı göklere sürecek, yeni takımlarımızda yeni sporcular katılacak. Öğrenciler yetiştirmeye devam edeceğiz. Burada işte onun e, ödülünü alacağız inşallah. İnşallah. Şu an hala Tekvando ile iç içe Tekvando'nun peşinde minikleriyle beraber Ankara'da Türkiye şampiyonasında ve onların başarısı için hala Cem hocamız ter döküyor. Bir yandan o çocukların başarısıyla mutluluğuyla mutlu olan onların elde ettiği başarıları kendisinin gurur kaynağı olarak gören kendisini Tekvando'ya ve Silivri'deki gençlere çocuklara adamış. Ee, bir hocamız tekvanda hocamız kendisi ee, ama biliyorum ki ben sadece çocuklar gençler yok yaşı ilerlemiş öğrencileriniz de var evet evet ee, şöyle bir şey söyleyeyim Kenan Bey sanayi içerisinde e, böyle sabah gelen bir arkadaşımız var 28 yaşlarında simül satıyor evet. ondan sonra e, duymuş böyle sağdan soldan benim de tekvanda hocalarını yaptığımı ya dedi e, hocam dedi e, bir şey danışmak istedim buyur dedim kardeşim Bizler savaş imit alırdı ona. Ya dedi ben dedi spor yapmak istiyorum. Ben sizi duydum dedi. Ücret almıyormuşsunuz dedi. Bu konuda bize yardımcı olur musunuz hocam dedi. Bu hani dedim ya hep küçüklüğüm çocukluğum o fakirliğim aklıma geliyor. Tabii giderim yani istediğiniz zaman başlayabilirsin. Yani insanlarda şu var. Yani hocam neyle geleceğim? Hep böyle bir maddi sıkıntılar var ki elbise alacağız elbise ne kadar? Ya yeni geliyor Kenan Bey. Hani böyle şeyler söylenmez ama tekvamda kıyafetlerimle yeri geliyor. Ya bir abilerle bir ediyoruz. Ya elimizden gücümüz yetiştirecekler. Kendimiz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeni bir sporcumuz var öyle. Evet, şunu satan bir arkadaşımız. Şu an e, tekvamda yapıyor. 28 yaşında. E, 45 yaşında şu an bir abimiz var. Müslüm abimiz var. inşaat boycusu O öyle devam ediyor. Yani yetişkinlerimizin gücümüzün yettiği yere kadar bu sporu yapmaya çalışıyoruz. Yani çocuğunu aslında spora getirmişken e, bu sporu siz de yapabilirsiniz deyip dahil ettiğiniz e, ve e, inşaatta boyacılık yapan Müslüm abi e, kendi çocuğuna tekvando öğrensin diye uğraşırken kendi de bir anda ile ilgilenmeye başladı. Evet, evet. Peki tepkileri ne oluyor? Yetişkin öğrencileriniz de tekvandoyu seviyorlar mı? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani e, bu insanlar da zamanlarında spor yapamadılar. Bir işleri ufke oluyorlar bizim nasıl olduğumuz gibi. Ben onlara bir de yazar şans ki ben 17 yaşında başladım. Yani 28 yaşında işte İsim abi gibi 45 yaşında başlayan arkadaşlarımız var. Yani o heyecanı Kenan Bey gelip görmenizi isterim. O salona çocuklar gibi gelip koşuyorlar. Bütün çocukların yaptığı hareketleri yapıyorlar. Ve öyle bir güzel ortam oluyor ki. Ve en güzelimiz biliyor Kenan Bey bisiklimli bir ortam oluyor. Mesela 10 yaşında bir çocuğun arkasından koşabiliyor 45 yaşındaki adam. Ne güzel. Yani ee... Bütün bunları yaparken de aslında etrafınızda size destek olan bir avuç e, gönüllü insan bütün bu kulübü ayakta tutan destek olan e, bahsettiğiniz zorluklarla karşılaştığınızda işte taşın altına elini koyan e, bir grup gönüllü sizin destekçinizle beraber hareket ediyorsunuz diyebiliyorum onlarda buradan mikrofonlarımızdan onlara da teşekkür edelim Silivri'deki çocuklar adına, gençler adına, Silivri'nin geleceği evet. adına. Peki yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, son olarak ne söylemek istersiniz bizi dinleyen dinleyicilerimize? Ne mesaj vermek istersiniz? Ya ben buradan öncelikle Kenan Bey çok teşekkür ederim. Sesinizi duyup yardımcı olduğunuz kanalınızla beraber. Bizi dinleyen bütün seyircilerimize ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Biz size çok teşekkür ben, ederiz. Ben bu zor şartlardan ışıklıyorum. E, Amerika aslında şöyle bir şey yaptık sonucunda. Her zaman şunu söyleyeyim. İmkan verin, imkansız isteyin. Ben burada şunu söylemek isterim. İnsanlara imkan vermek gerekiyor. İnsanları o görmemek gerekiyor. Sokaktaki çocukları sokaklara taşıyan bizleriz. Onların elinden tutup bir şeyler yapmamız lazım. Bu bir tekvanda olabilir. Bu bir basketbol olabilir. Ya da elinden tutup bir iş sana altına vermek gerekebilir diye düşünüyorum. Ne güzel düşünüyorsunuz. Umarım bizi İyi duyan dinleyicilerimiz de ben de bu işin bir ucundan tutacağım deyip harekete geçerler. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü bizle paylaştınız. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim bilginizden dolayı Kenan Bey. İnşallah bildim sizi de bu küçük e, canları küçük kartların yanında misafir etmek isteriz. Seve seve koşarak biz geleceğim ben de, biz biz biz de. Biz Çok mutlu olurum. Çok teşekkürler. İlk fırsatta koşarak geleceğim ben de seve seve. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Ben Sağ olun. Evet efendim. Bugün programımızın konuğu sevgili Cem Soydaş'tı. Cem Soydaş bugün sanayide kaporta ustası. Bir kaportacı ama kendisi o inerliyelerin yanı sıra kocaman yüreğiyle çocuklara ve gençlere kendisini adamış. ...onlara tekvando'yu sevdirmeye çalışan, antrenörlük yapan... ...ve bugün Avrupa şampiyonu, Türkiye şampiyonu çıkarmış... ...mil takıma oyuncu vermiş bir tekvando antrenörü. Kendi çocukluğunu yaşayamadı ve çocukluğunu yaşayamadığı için de... ...tekvando belki ona oyun gibi geldi... ...ve çocukluğunda yapamadığı her şeyi tekvando'ya adlederek... E, ...tekvando'dan sağlamaya çalıştı. O duygularını oradan tamamlamaya çalıştı belki. Ama yılmadı, hiçbir zaman pes etmedi... Ve istedi ki etrafındaki çocuklara, gençlere tekvandoyu sevdireyim. Onlara yeni kapılar açayım. Ve imkanı olmayan, e, kursa gidecek parası olmayan çocuklara ücretsiz olarak, gönüllü olarak antrenörlük yapayım. Bugün Silivri'de binden fazla çocuğun gencin hayatında bir tekvando antrenörü var Cem Soydaş. O bugün o kısıtlı imkanlarla bile binlerce çocuğun gencin hayatına dokunuyorsa, bugün ne iş yaparsanız yapın, nerede olursanız olun, düşünün. Siz kimlerin hayatına nasıl dokunabilirsiniz? E o zaman hadi harekete geçme zamanı bence. Başkalarının hayatına dokunmak, çocuklar, gençler için bir şeyler yapmanın tam zamanı diyorum. Kentin Gizli Öyküleri programının bu haftada sonuna geldik. 15 gün sonra çarşamba günü saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizler benim de anlatmak istediğim yaşam öykümü var. Benim öykümü de konu edebilirsiniz, konuk olabilirim derseniz bizlere Facebook ve Instagram üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından ulaşabilirsiniz. Ben Kenan Doğan